nakil Kürsüsü Kur'an ve sünnetten hayata nakil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 Değerli Müslümanlar, uyku Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere bahşetmiş olduğu sayısız nimetlerinden bir tanesidir. Ama bu öyle bir nimet ki çok büyük bir nimet, değeri gerçekten çok büyük, çok değerli, çok önemli bir nimet Rabbimiz Celle Celaluhu'nun. Niye? Çünkü uykunun görevi nedir, vazifesi nedir, neden dolayı allah Teala uyku nimetini bize vermiştir? İnsanın halsizliğini, insanın yorgunluğunu, bitkinliğini giderir. İnsanı dengede tutar değil mi? İnsanın böyle hayatında daha akıllıca, daha güzel bir şekilde, stresiz bir şekilde, yani akıllıca böyle karar vermek suretiyle yaşaması için, dengeli yaşayabilmesi için, düzenli yaşayabilmesi için uyku çok önemli bir nimettir. Eğer bir kimse uyumamışsa veyahut da uykusunu çok ciddi manarda yetersiz bir şekilde almazsa o kimse delirir yani. O kimsenin hayatı gerçekten çok düzene girmez, anormal davranışlarda bulunur, denileni anlamaz, çok böyle dengesiz bir hayat söz konusu olur. Bu, birinci özellikle söylemek istemiş olduğum bir nokta. İkinci bir hususla Müslümanlar uyku ile alakalı söylemek istemiş olduğum, uyku küçük bir ölümdür. Uyku küçük bir ölümdür, hafif bir ölümdür, hafif bir vefattır. Neden dolayı? Çünkü normal olmuş olan bir kimseye birçok benzer olan yönü vardır. O da nedir mesela? Normal bir kimse nasıl ki mesela algısını, hissini, idrakını kaybetmişse, göremiyorsa, işitmiyorsa aynı şekilde uyan kimse de ne yapamaz? Algısını, hissini, idrakını kaybetmiştir. Göremez, işitemez. Yine bir iş yapamaz. Aynı şekilde mesela sinek gelip onun kanına ama onun hiç haberi bile yoktur. Yine aynı şekilde mesela bir kimse uyan bir kimsenin burnunun dibine bir koku koysa, o kokuyu teneffüs ediyorum, nefes alıp veriyor ama hiç o kokuyu kokluyor mu, koklamıyor mu anlamaz yani. O kokunun kokusunu anlamaz, hissetmez. Yine aynı şekilde mesela sen o ölü olan bir kimsenin gözünü assan, o gözünün önüne mesela bir şey getirsen, bir suret getirsen onu görmez. Veya mesela sen onun yanında bir şeyler konuşsan duymaz. Yani uyuyan bir kimse aynı, böyle ölmüş olan bir kimse gibi bir cüsse var. Normal böyle gözleri kapanmış, hareket etmiyor, aynı şekilde ölen, bir kimse gibi, uyuyan kimsenin de hali böyledir. Yani ölüme bu yönlerden benzediği için uyku nedir Müslümanlar? Küçük bir ölümdür. Küçük bir vefattır, hafif bir ölümdür de diyebiliriz. Peki bütün bunlar neden dolayı biliyor musunuz? Neden dolayı uyuyan bir kimse işitmez, idrakını, hissini kaybeder? Niye az evvel saymış olduğumuz böyle ölüye benzer olan özellikleri vardır? Neden dolayı biliyor musunuz? Çünkü uyurken ruh bedenden çıkar. Uyurken ruh bedenden çıkar. Biz her ne zaman uyuyorsak uyuduğumuzda ruhumuz bedenimizden çıkıyor. Bakın bu Kur'an'ın vurgulamış olduğu bir hakikat Müslümanları. Bakın Allah-u Teala Zümer suresinin 42. ayetinde buyuruyor ki Ecellerinin sonu geldiği zaman ölüm vakitleri geldiği zaman nefisleri yani ruhları Allah alır Allah kabzeder, vefat ettirir diyor. Ne zaman? Eğer ki ruhların, canların, insanların ölüm vakti gelmesi allah Teala ne yapar? O ruhları ölüm vakti geldiği zaman ne yapar? Alır, kabzeder, çeker o ruhları. Ve daha başka <gülüyor> Ama ölmeyen ruhları ise, ölmeyen nefisleri ise, ölmeyen kişileri ise <gülüyor> ne zaman bunların ruhlarını alır? Fi <gülüyor> menamiha uykularında alır, diyor. Demek ki o zaman ölen kimselerin öldükleri zaman Allah-u Teala ruhlarını alıyor. Uyuyan kimselerin de uyudukları zaman yani dirilerin de ruhlarını Allah-u Teala uyudukları zaman alıyor. Ölülerin bakın ruhları alınması söz konusu değil. Sadece ölülerin kulları alınmıyor. Aynı zamanda dirilerin de alınıyor. Ne zaman? fi مَنَا مِنَا Uykularında. Bakın sonra allah Teala devam ediyor. Fayum لَّتِهِ قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْتِ Bir kimse uyuduğu zaman diyor allah Teala yani tefsir ederek mana veriyorum. Uyuduğu zaman ruhu alınır ya. Allah diyor eğer ki o uyuyan kimsenin ölümüne hükmetmişse, ölecekse eğer Allah o aldığı ruhu tutar, bir daha o cesedine ne yapmaz? Geri iade etmez. <gülüyor> Ama eğer ki o uyuyan kimsenin canını aldıktan sonra eğer Allah onun ölümüne hükmetmemişse وَيُرْسِلُ <gülüyor> ukhra, O aldığı ruhları Allah'a tekrar ne yapar? O bedenlere, o cesetlere tekrarlan. Geri iadeler, ta ne zamana kadar ki la ecelin müsemma. Artık onun için ne zaman ecel vakti belirlenmişse o belirlenmiş vakti kadar Allah'ın ruhunun cesetine tekrar iadeler. İnne fî zâlike le âyâtin zi kavmin i̇şte bunda tefekkür eden, düşünen kavimler için nedir? Ayetler var. O zaman biz buradan anlıyoruz ki Müslümanlar, ühen, Öldükleri zaman ölülerin ruhlarını alıyor allah Teala ama aynı zamanda dirilerin de ruhlarını alıyor. Ne zaman peki dirilerin ruhlarını alıyor? Uyudukları zaman dirilerin ruhları alıyor. O zaman hayat açık bir şekilde gösteriyor ki, birazdan mesela birkaç hadiste bunu destekleyen bir hadis okuyacağım. Demek ki biz her uyuduğumuz zaman Müslümanlar aslında bizim ruhumuz ne oluyor? Cesedimizden çıkıyor. Tabii ki yani bu ruhumuz biz uyuduğumuz zaman çıkarken bizim cesedimizden yani aynı mesela böyle yani kişiye ölüm çattığı zaman ondan ruh böyle tam anlamıyla kökünden çıkıyor ya tabiri caizse yani öyle bir. Tabiri kullanalım, tam anlamıyla kökünden çıkıyor ya, aynı o şekilde mi çıkıyor, yoksa daha başka bir şekilde mi çıkıyor, Allah Allahu alam, onu bilmiyoruz yani. Ama sonuçta ruh çıkıyor mu? Öyle ya da böyle ruh çıkıyor. Ayet bunu açık bir şekilde bize gösteriyor. Tabi ama, yani ruhun ölüm anında çıkışı, bir de uyku anında çıkışı diye şimdi iki tane ruhun çıkışı oluyor tabii ki ikisi arasında muhakkak fark var yani ölümün, Ölüm anında ruhun çıkışı tam anlamıyla bir çıkış. Tam anlamıyla bir cesetten ayrılma, hayattan tam bir kesinlikle. Ama uyuma anında çıkış ise Müslümanlar nedir? cüz Cüz'i bir çıkıştır. Yani tam anlamıyla bir çıkış değil. Çıkış ama bir çeşit çıkış. Ama tam anlamıyla bir çıkış değil. Elbette ki böyle bir fark var. Çünkü o çıktığı zaman dedi ruh ne oluyor? Kişi algısını kaybediyor, idrakını kaybediyor. Göremiyor, işte işlemiyor. Az evvel saymış olduğumuz şeyler ama yine de sonuçta... O ruh çıktığı zaman bile yine cesetle yine Allah-u bilebileceği bir şekilde yine ne var? Bir irtibatı var yani. Tamam, ruhumuz cesedimizden çıkıyor ama o ruhun yine Allah'ın bilebileceği şekilde ne var? Bir cesetle yine bir bağlantısı var. Tabii yani ölen kimsenin de ruhu çıktığı zaman yine o ölen bedenle o ruhun bir bağlantısı var ama benim burada kastettiğim farklı bir şey yani. Yine bir bağlantısı var. Baten nitekim mesela uyuyan kimsenin ruhu çıkıyor ama yine uyuyan bir kimse mesela nefes alıp verebiliyor, hareket edebiliyor, hatta bazen konuşabiliyor değil mi? Yani hayat tam manasına ne diyor? Kesilmiyor. Bakın, uyuyan kimsenin ruhunun çıktığını ifade eden Zümer suresinin 42. ayetini okudum. Yine bunu ifade eden bir başka ayet numarası veriyorum, diğer konuya geleceğim. Enam suresinin 60. ayette yine aynı şekilde uyulduğu zaman ruhun çıktığını ifade ediyor. Yine bakın bunu destekleyen hadisler de var yani sadece bu iki ayet değil. Başka hadisler de var. Mesela ben bu onlardan sadece iki tanesini size aktarayım. Mesela Peygamber yatağına girdiği zaman dermiş ki Bismi Allahum Emutu ve Ahya. Allahım senin isminle Emutu ölürüm ve Ahya yaşarım. Bak Peygamber tam yatağa girdiği zaman nasıl dua diyor? Allahım senin isminle ölürüm ve yaşarım. Bak uykusunu Allah Rasulü nasıl vasıfladı? Ölmekle vasıfladı değil mi? Senin isminle ölürüm diyor. Demek ki o zaman uyku nedir? Müslümanlar bir ölüm. Peygamber açık bir şekilde ifade ediyor. Yine peygamber uykusundan kalktığı zaman nasıl dua edermiş? Elhamdülillah illehi ahyâne ba'demâ amatana ve ilenihil lucûr. Bizi öldürdükten sonra, bak bizi öldürdükten sonra, bak uyurken canımızı aldıktan sonra, bakın peygamber çok açık ifadesi. Ba'demâ amatana bizi öldürdükten sonra bizi dirilten bizi dirilten, bakın dirilten ifadesini kullanıyor. Ama demek ki uykudan uyanmak Dirilmek yani, o çıkan ruhun tekrardan ceseden olması, geri dönmesi, işte bu Allah'a hamdolsun, bizi ölümümüz öldürdükten sonra dedi ki Allah'a hamdolsun ve ileyhim nuşûr. Diriliş sadece ve sadece allah Teala'ya aittir. Tamam o zaman biz ruhun çıktığını anladık bedenden, peki ruh çıkıyor, ruh dolaşıyor, ruh geziyor, peki? Ruh nerelere gider? Yani ruhun biz çıktıramadık. Dolayısıyla gezdiğini, dolayısıyla dolaştığını, alem içerisinde dolaştığını. O anda biz uyurken bedenimiz orada ama ruh da nerelerde dolaşıyor yani? Peki ruh nerelere gider? Bakın bununla alakalı bir takım rivayetler var. Ancak bu rivayetler zayıf. Mesela o rivayetlerden bir tanesini okuyayım. Buhar rahimallah el-Tarih el-Kebir'de mesela bunu zikrediyor Yani Sahih-i geçen hadisler el-Tarih el-Kebir yani tarih kitabında geçiyor. Burada zayıf hadisler de bu kitapta var. Yani Buhari rivayet ediyor diye sayı olacak gibi şöylü kitabında. Yine Beyhak'da da şu abi imanda bakın Abdullah ibn Amr ibn al bakın şöyle din rivayet ediyor. Diyor ki el-arwah ta'waju fi manamiha ila as-sema'i ruhlar dur uyurken semaya yükselir. Ruhlar çıkar uyurken semaya yükselir ve fetu'mur bi-sucudin 'inda'l-arşi ve arşin yanına kadar yükselir oru bak, Sübhanallah, arşin yanına kadar yükselir ve arşin yanında oru secde etmekle emrolunur, diyor. Eğer diyor, فَمَنْ kana تَاهِرًا Eğer abdestli bir şekilde yapmışsa, سَجَدَ اِنْ arşına Arşin kadar çıktı ya, arşin yanında secde eder. اَمَا وَمَنْ لَيْسَكِ Ama eğer abdestsiz bir şekilde yapmışsa, سَجَدَ بَع۪يدًا عَنِ الْعَرْشِ Yine secde eder ama arştan uzak bir şekilde secde eder. Bakın bu Abdullah ibn Amr İmla asdan gelen bir rivayet yine aynı şekilde Ebu Darda'dan da yine bu aynı anlamda bir rivayet var ama şöyle bir ekta var. Ebu Darda diyor ki: "Ve ma kana junuban eğer o ruhlardan her ki hangi kimse cünüpse diyor, cünüpse lem yuzallenha fi secd. O secde diyor. İki nimet topladığınız zaman ruhlar ne oluyor? Semaya çıkıyor, arşin yanına kadar gidiyorlar. Abdestli olan arşin yanında secde ediyor, abdestli olan arşin uzak bir yerde secde ediyor ama Ebu Darda'nın rivayetine baktığımız zaman eğer cünüpse o zaten secde Edemiyor. Yani ama yani dedim gibi biz bu konuda daha başka başka daha rivayetler de var. Ama senedine baktığımız zaman bu rivayetler sayı yani bunlar kesindir. ama olabilir mi? Oluyor mudur? Allah'a emanet yani zayıf rivayet demek at çöpe gitsin asla o doğru değildir anlamında değil yani büyük ihtimal peygamber ve ashabı böyle bir şey söylememiş ama olabilir mi? Olabilir yani o yüzden zikrediyorum. Uydurması zaten zikretmeyiz ama zayıf olduğu için ufak bir olsa ihtimal doğru doğru payı vardır. Bakın İbn-i Kedir Rahim, Allah, az evvel aktarmış olduğumuz Zümr Suresinin 42. ayetinin tefsirinde bakın şunu aktarıyor. Diyor ki, Seleften bazıları şöyle demiştir. Yükbezü arvâhul emvâti izâ mâtu, öldükleri zaman ölülerin ruhları kabz edilir ve arvâhul ehyâ izâ namu, uyudukları zamanda dillerin ruhları kabz edilir Allah tarafından ve fe tete'ârafu mâ şâ ve Allah'ın tanışmalarını istediği kadar o ruhlar ne olur diyor tanışır diyor. Sübhanallah. Yani Allah Teala'yı öldükte zaman ölümün ruhlarını alıyor, dirilerin ruhlarını uyurken alıyor, o dirilerin ruhlarıyla o ölü olan ruhlar ne yapıyorlar? Biz uyurken o yatağımızda o ruhlar ne yapıyorlar? Buluşuyorlar, tanışıyorlar, konuşuyorlar, toplanıyorlar, muhabbet ediyorlar yani başka bir tabirle bakın. Yani bakın bunu i̇bn Ketir Rahim Allah az efer okumuş olduğumu ayetin tefsirinde aktarıyor kime nesbet ediyor? Ba'ı selef alemleri bunu söylemiştir ve daha bakın Birçok alim gerçekten bunu savunmuştur ki ölülerin ruhlarıyla dirilerin ruhları ki uykuyla alınan o ruhlar ne yapar? Biririler ne olur? Tanışırlar, toplanırlar. Mesela Şeyh Abdurrahman el-Sa'di Tefsirü's-Sa'di diye bildiğimiz o kitap sahibi çok yani büyük bir alimdir. Kendisine itibar etmiş olduğumuz alimlerden birisidir. Mesela o da aynen bu ifadeleri kullanır. Yani Derz haliminde e karşılaşırlar der, toplanırlar, karşılıklı konuşurlar, birbirlerinden sorarlar. Aynen bunu onu bunu savunur yani. Yine mesela İbn Kayyim el-Cevziyye mesela çok değerli bir alim. Kitab-ı Ruh'ta bu görüşü ısrarla savunur yani. Der ki, evetler ölülerin ruhları ile dillerin ruhları karşılaşır. Yani bunu ısrarla savunuyor ve bunu akli ve akli delillerle de ispatlıyor. Ancak İmam Tahaveri İbn Salah ve daha böyle bir cümle mehle bunu yapmıştır bunu kabul etmiştir. Bakın İmam Kurtubi Rahimullah diyor ki İbn Kesir ve onun dışında daha başka müfessirler demişlerdir ki diyor: İnna arwah al-ahyay wal-amwadu teltaqi fi uykuda diyor. Ölülerin ruhları ile dirilerin ruhları birleşir, karşılaşırlar. Fe tedaa'rafu ma sha Allahu mina Allah dilediği kadar tanışırlar, konuşurlar. Fe iza arada jamiuha ircu ila lisat ve buruhların hepsi diyor. Cesetlerine dönmeyi istediği zaman diyor, yani bu ruhlar konuştular, biz uyurken onlar karşılaşıyorlar, bu ruhlar diyor, hepsi diyor cesetlere dönmeyi istediği zaman emsakallahu اللّٰهُ اَرْوَاحَ الْاَمْوَاتِ Allah diyor, ölülerin ruhlarını kendi yanında tutar, cesetlerine salmaz. ama وَاَرْسَلَ اَرْوَاحَ الْاَحْيَٰهِ اِلَا اَتْسَادِهَا Ama diyor, dirilerin ruhları ne yapar? cesetlerini salar diyor yani o zaman biz uyuduğumuz zaman o ruh çıkıyor ve tekrar o ruh tekrar cesetine dönmek istediği zaman Allah onun ölümüne de hükmetmediyse o ceset ne oluyor tekrar cesedine tekrar dönüyor o ruh yani yani burada ölülerin ruhları ile dirilerin ruhları ile alakalı bir şey hatırladım ancak de dirilerin ruhları da yine dirilerin ruhları da karşılaşabilir mesela yaşayan insanlar mesela ben yaşıyorum sen yaşıyorsun benim ruhumla uyurken senin ruhunla ancak de ne yapabilir karşılaşabilir yani fark yok ha ölülerin ruhluğu ha Dillerin ruhuyla fark yok yani. ancak de dillerin ruhu da ne yapabilir? Karşılaşabilir. Mesela bak bunun tezahürünü nerede de görebiliyoruz? Rüyalarda görebiliyoruz mesela. Sen rüyada ne yapıyorsun? Bir ölüyü görüyorsun. Ölü sana mesela bir şeyler söylüyor. Veya mesela sen rüya görüyorsun yine senin gibi yaşayan bir arkadaşını görüyorsun. İşte o görme var ya o anda o ruhunun karşılaştığının alametidir yani. Ama eğer bu rüya sadık bir rüyaysa ha. Hani rüyanın da sonuçta çeşitli kısım kısımları var. Eğer bu rüya sadık bir rüyaysa o zaman ne oluyor? Sen mesela birisini görüyorsun. Salih adındaki bir Abdurrahman'ı görüyor. Yani hal ikisi de yaşıyorlar ama ikisi bu ta Konya'da uyuyor, diğeri daha İstanbul'da uyuyor. Ama ruhları o anları sen rüya görüyor. Aslında o rüya gördükler ama onların ruhları aslında birleşmiş, beraber bir aya gelmiş, anlamana geliyor yani. Öllerin ruhları da karşılaşabilir, dirinin ruhu da karşılaşabilir. Bunda bir fark yoktur. اقول <gülüyor> İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve na'ûzu min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ Men yehdihillahu fe lâ mudille lehû ve men yudlil fe lâ ve dedim ki uykunun asıl vazifesi nedir? Uyku insandaki bitkinliği, yorgunluğu gider, insanın hayatını düzene sokar değil mi? Al bakın bu uykunun tam anlamıyla bu fonksiyonunu, bu görevini icra edebilmesi için sıhhatli bir şekilde uyumak gerekiyor. Eğer ki bir kimse sıhhatli bir şekilde uyuduğu zaman tam böyle o kuralları yerine getirdiği zaman o kimsenin tam işte uyku onun için tam fonksiyonunu görevini icra eder. Yani kalktığı zaman gerçekten kendini çok dinç hisseder. Artık böyle beyin formatlanmıştır, kafa rahattır, iş sinirsiz. Yani sinirle böyle gergin değildir. şey değildir böyle yorgun değil, bitkinlik hali gitmiştir. Ne bakın bu kimse yani tam anlamıyla böyle sıhhatli bir şekilde uyumayı 4-5 saat bile gerçekleştiren bir kimse bu, bu söz konusu olabilir. Ama bir kimse eğer sıhhatli bir şekilde uyumazsa, 10 saatte uyusa, 12 saatte uyusa o kimse kalktığı zaman yine böyle kendini çok yola yorgun hissedecek, böyle bitkin, halsiz yine hissedecek. Niye? farklı bak birisi 4-5 saat, saat yapıyor ama çok diş bir şekilde kalkıyor, birisi 10-12 saat yatıyor ama hala böyle yorgun, sinirleri, gergin halsiz, bitkin, yorgun böyle bir daha yatsa yine yatar kaç saat? Fark ne işte birisi sıhhatli bir şekilde yatıyor, birisi sıhhatci bir şekilde yatıyor. Peki Müslümanlar sıhhatli şekilde yatmanın şeyleri bunlar iş şüphesiz ki nedir Müslümanlar? İş şüphesiz ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bize göstermiş olduğu şekildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize uyku adabını öğretmiştir. Rasulullah öğretmiş olduğu şekilde yatarsak en sıhhatli bir şekilde yapmış olacağız. Böyle böyle dört saat bile bize yetecek o uyku tam böyle yani işlerimizde bizim hayatımızda gerçekten bizi dengemizi sağlayacak yani. Peki bu neler dedi İnşallah ben bunlardan bu hükmelerde üç tanesini nakletmek istiyorum. Çok güzel hepsini nakledersek bayağı uzun sürer. Birinci bakın adap, Resulullah Aleyhisselatü öğrendiğimiz, yatsıdan önce uyumamak veya yatsının sonrasında da konuşmayıp erken yatmak. Aksi mektruhtur bakın. Eğer bir kimse yatsıdan önce uyursa veya ve yatsıdan sonra konuşursa, erken yatmazsa, yatsıdaki kılıktan sonra konuşursa bu nedir? mekruhtur. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir cevap buyuruyor ki hani Ebu Darza bakın diyor ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Kim haykuru nevme kadal el-işa ve'l-hadise Peygamber yatsıdan önce uyumayı kerih görürdü ve yatsıdan sonra da konuşmayı görürdü. Peki bunun hikmeti ne? Bakın İbn Hacer el bunu Fetul Berle açıklıyor. Diyor ki çünkü diyor Eğer sen yatsıdan önce uyursan bu neye sebep edebilir seni? Vaktin çıkmasına sebep edebilir. Yani sen yatsı yatsıdan önce uyuyorsundur akşam namazını kıldıktan sonra yatsı uyuyorsundur ne yaparsın? Yani vakit çıkabilir belki. Yani öyle bir olsak ki vakti çıkabilir. Çünkü kime alemlere göre biliyorsunuz gecenin yarısı tamamlandıktan sonra yastır vakti bitiyor. Daha artık kılamasın, kaza artık kalmıştır yani o. Veyahut da mesela tam vakti çıkmasa bile, tam vakti çıkmasa bile tercih edilen yani içerisinde kılınmasın müstahap olan vakti çıkabilir belki. Çünkü müstahap olan vakt nedir? Üçte i̇şte birinden hemen önce veyahut da yarısından hemen önce kime alemlere göre ne yapmak? Kılmaktır. Sen o yastı namazının, kıl müstahap olduğu zamanı kaçırabilirsin. Veyahut da cemaatle namazı kaçırabilirsin. Yani bir yerde mesela Müslümanların kıldığı, toplandığı mesela bir yer varsa, cemaatle kılınan bir yer varsa, e sen uyuduğun zaman cemaatle namazı kaçıracaksın. Dolayısıyla bundan dolayı peygamber ne yapmış? Bunu kerek görmüş. Peki aslında sonra konuşmayı peygamber ne kerek görmüş? Çünkü sen uyumazsa uyumazsın, on ileri, on ikileri, ileri kadar... Eğer oturursan sabah namazına kalkamayabilirsin. veya da sabah namazına kalkarsın ama... ...tercih edilen vaktinde kalkamazsın. Yani cumhur'a göre zaten sabah namazının asıl müstahap olduğu zaman ne zamandır? İlk girdiği zamandır ama hanefiler ne diyorlar böyle biraz hava aydınlanacak, okun attığı yeri göreceksin, ok atıldığı zaman nereye gittiğini göreceksin. O zaman da kılmaktır. Yani sen eğer sen yani geç yatarsan, yaslaz olarak konuşursan sabah namazını istenilen vakitte müstahap olan vaktinde kılamayabilirsin veya da gece namazına kalkamayabilirsin. Yani bu tür sebeplerden dolayı peygamber ne yapıyor işte? Yatsıdan sonra konuşmayı kerik görüyor ve yatsıdan önce de uyumayı peygamber kerik görüyor. Ama bakın tilimizde geçen bir Ömer radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu birlikte Müslümanların işlerinden bir iş hakkında gece sohbeti yaparlardı diyor. Yasıdan sonra konuşurlardı ben de ikisiyle birlikte olurdum diyor. Daha bu manada böyle yani yatsıdan konuşmanın mekruh olmadığını ifade eden başka hivadlar var. Nasıl bunları birleştireceğiz? Alimler demişler ki eğer bir kimse yaslıdan sonra illa da konuşacaksa erken yapmayacaksa onun konuştuğu şeyler ya dünyevi bir fayda olan bir fayda şeyler olacak ya da ukrevi faydası olan şeyler olacak. Eğer ne dünyevi bir faydası var sana konuştuğu zaman ne de uhrevi bir faydası var. Hiç boş tamamen böyle gereksiz hayra olmayan faydası olan gereksiz boş şeylerse o zaman hiç hadisen vatapsın. Ama senin konuştuğun şeyler böyle dünyevi ya da uhrevi faydası olan şeylerse o zaman bir problem yok. Bu birinci adam ikinci adam da nedir? Abdestli yatmak. Uyumadan önce abdestli yatmak. Veler ki cunup olsan bile veler ki gusül abdesti almamış olsam bile yatmadan önce nedir abdest almak da nedir uykunun ağlablarındandır. Bakın Peygamber selam bu hadis geçen birisi diyor ki "İza atey temattceke beradin azibe." Resulullah Aleyhisselam nasihat sedediyor? Sen yatağına gittiğin zaman favat da abdest namaz için nasıl abdest alıyorsan aynı o şekilde abdest salıyor. Yani namaz için nasıl abdest alıyorsan aynı o şekilde abdest salıyor. Tabi bu hadisin böyle iki tane daha tavsiye var. Üç tane Peygamber'in bu tavsiyesi var ama bu 3 tavsiyeyi İnşallah daha sonra açıklayacağız. Bakın, i̇mam ne diyor ki, bu hadise diyor üç tane müstahap olan şey vardır. Bunlardan bir tanesi de diyor, Uyuma anından almaktır, Abdest salmaktır. Ama diyor, eğer ki diyor, tam böyle yatmadan önce illa abdest salmasına gerek yok. Adam mesela diyelim saat 9'da almış abdestini, saat 11'de de yatacak. Eğer 11'e kadar yine abdestlik almışsa illa abdest salmasına gerek yok. Yani bu hadisin işletmek, bu hadisi amel etmek demek yani tam böyle yatmadan önce abdest alacaksın diye bir şey yok. Sen abdestli yat. Önemli değil yani illa tam öncesinde alman şart değil diyor İmam Nebevi. Ve peki diyor, neden dolayı, niye peygamber abdest alınmasını müstahak görmüş? Çünkü eğer belki geceliğin ölebilir, bari ölünce salih bu amel üzerine ölsün. Abdestli bir şekilde ölsün. Belki uykuda ölecek, Allah senin uykuda canını alacak. Ve aynı şekilde ikinci bir sebep de gördüğü rüya böyle sadık bir rüya olsun. Yani abdestli bir şekilde eğer kişi uyursa onun gördüğü rüya daha böyle sadık bir rüya olur. Ve aynı şekilde abdesti yatarsa bu kimse Şeytanın böyle vesvesesinden, şeytanın böyle onu korkumasından da bu da daha uzak tutar yani. Tam zikirlece uzak tutar ama abdest alırsan bu çok daha şeytandan şeytana seni korkulu ve rüyalar göstermesinden seni ne yapar daha da uzak tutar. Bakın cunuplu bir doğa sahnesi değil mi? Bakın İbn Ömer radıyallahu anh diyor ki Ömer yine hattap diyor, Rasulullah sallallahu aleyhi ve diyor eğer bu daha cunup cunup olduğu halde bir kimse bizden birisi yapsın mı diyor. Peygamber diyor ki idehatavat daha cunup feriyar budu daha cunup. Sizden biriniz abdest alırsa diyor cunup olduğu halde bile diyor ne yapsın. Yatsın diyor Bukhara ve Müslim'le geçen bir hadis. Peki bakın abdestli uyumduğu zaman bakın neler bir de aynı zamanda ediyor biliyor musun Bakın başka iki tane hadis okuyacağım. Gerçekten abdestli uyumanın ne kadar faziletli, ne kadar güzel şeylere sebebiyet verdiğini gösteren bir hadis. Bakın Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki memin مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ Hiçbir Müslüman yoktur ki diyor geceleyen, geceleyen, gece uyu uyuyan. Hiçbir Müslüman yok ama nasıl uyuyor peki? ala zikrin <gülüyor> Allahu Teala'yı zikrederek, inşallah uyumadan önce neler zikir edilecek? bunlardan inşallah bahsedeceğiz. Allah'a zikir üzere uyursa. Zikirlerini yapmışsın. Ferandan ihlas, ayetel kürsi vesaire okumuşsun ve bir de tayran temiz bir şekilde bir yaparsa. Burada tayranın kasıtlı abdestli bir şekilde. Diyelim abdest alma imkanı yok. Alemlerde televizyon bile azın inşallah bu hadisin kapsamına bir iznillah girersin. Temiz bir şekilde abdestli bir şekilde. Tabii bu abdestli bir şekilde aynı zamanda şu da dahildir muhakkak. Yani e, Elbisen de mesela temiz olacak. Bu temiz kelimesinin içine elbisenin de temiz olması aynı şekilde girer yani muhakkak. Yine aynı şekilde mesela kalbin de temiz olması yani. O gün de işlemiş olduğun günahlardan da tevbe ederek yine yapmak yani. Kalbin de temizliği aslında buna girer ama ilk anlaşma tabi bana nedir burada? Abdesti bir şekilde eğer ki kim şey yaparsa, Allah-u zikir üzerinden gecelerse ve bir de feyetear ve bir de ne yaparsa uykusundan kalkarsa ama nasıl uykusundan kalkarsa yine Allah'ı zikrederek uykusundan kalkarsa bakın o zaman topluyoruz. Ailesi şöyle ne buyuruyor? Her kim diyor temiz bir şekilde abdestli bir şekilde ve günahlarından terbe etmiş bir şekilde eğer ki gece uyursa ama Allah'ı zikrederek uyursa ve kalktığında da Allah'u zikrederek kalkarsa minel gece uykusundan yani kalkarsa yani o zaman demek ki bu hadisten kastı basit ne? gece uykusu bakın yani gündüz uyunan uykuyla alakalı bir hadis değil. Gece uykusuyla alakalı olan bir hadis. Bakın, abdest duyduğunuz zaman bakın ne oluyormuş, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَيَسْأَلُ اللّٰهَا خَيْرًا مِنَا الدُّنْيَ Bu kimse dünya veyahut da ahiret hayırlarından, Allah'tan hiçbir şey istemez ki, illa اَعْتَاهُ اِيَّا Allah muhakkak onu onu verir diyor. Muhakkak ona ona verir. Yani sen bu şekilde uyuduğun zaman, subhanallah bak, abdesti bir şey uyuduğun zaman, sonra kalkıyorsun Allah'u tezgir ederek Allah'tan bir şey istiyorsun. İster bu ticaretin iyi gitmesiyle alakalı olur, bünye herhangi bir fayda ile alakalı olur veya da Ukrayna'yı fayda ile bile olsa ne olur? Allah muhakkak onu verir diyorum bakın Ebu Dağut'ta geçenlerde Yine mesela başka bir geçiyor ki, her kim diyor? مَنْ بَدَ تَاهِرًا بَاتَ ف۪ي Her kim diyor? Temiz bir şekilde, yani abdesti bir şekilde, günahlarından tövbe etmiş bir şekilde, eğer gecelerse o kimse diyor بَاتَ ف۪ي شِعَارِه۪ي Onun başı ucunda diyor, bir melek de geceler, Felen yesteygız illa qala melek. Bakın kimse uyanmadan önce sürekli bir şekilde diyor melek neler? Allahu en mağfur le abdike fulan fe innehu bada falanca kulunu bağışla çünkü o temiz bir şekilde geceledi. Yani abdestli bir şekilde geceledi diye uyanana kadar melek onun için böyle dua eder. Sübhanallah. Bu çok büyük bir ecirdir. Bakın bu hasen ve gayr yani hasen bir hadistir. Hatta şu an buna sayıh hadis demiş. Yani sayıh bir hadistir yani. Hani bakın düşünsene sen sekiz saat uyuyorsun sen normalde uyuma ne kadardır? Genelde sekiz saattir. Yani sen sekiz saat boyunca genel ortalama yani uyuma. Melekler senin başı ne yapıyor? Bu şekilde eğer yatarsan senin için sürekli istiğfar diyor. Yarabbi bunu bağışla. Yarabbi bunu bağışla. Çünkü bu abdesti yaptı diyor. Sürekli sana istiğfar ediyorlar. Son bir adab şeklinde okuyayım inşallah bitiriyorum. O da nedir? Üçüncü uyuma adabı da nedir? Kişinin yatağını, yastığını, örtüsünü, battaniyesini, minderini, duşeğini ne yapması silkelemesi. Bakın Ebu Hurreden gelen biri var. Peygamber senden bunu ki, ediyor. Araba sizden yatağına gittiği zaman, fal yanftu bi daqilat izari. diyor içiyle diyor ne yapsın? O yatağına diyor silkelesin diyor İzarının içiyle yani. O zaman Araplar bir izar vardı peştemal gibi böyle bir şey. içiyle yani daha mı kolay oluyor dışı böyle temiz gözüksün diye izarın içiyle ne yapsın diyor. ''Orayı silsin.'' diyor. Neden dolayı silsin? Yani neden o silkelesin? Çünkü ''fe innehu la yedri imâ halâfe ale. Çünkü o yatandan kalkıp gittikten sonra oraya o yatağın üzerine neler geldi onu bilmiyor diyor çünkü. Bukhar'da geçen biri. var yani onun üzerine böyle toz toprak gelmiş olabilir, akreptir, yılandır artık, yattığın yere göre artık yani karıncadır, aradır yani işte haşeredir, böyle sokucu hayvanlardır, böyle pisliktir yani. Onlar gelebileceğinden dolayı diyor, Peygamber sün Na yapıyor, izaranın diyor içiyle diyor ne al orayı temizle bak niye elinle demiyor diyor çünkü belki sen elinle temizlediğin zaman eline böyle bir şeyler batabilir elin yaralanabilir eline bir şey sokabilir o yüzden İzarının içiyle yapsın diyor ki elinle mine herhangi bir sıkıntı gelmesin. bak Müslüman'da geçen biri vakte de silerken besmele çekim diyor yani sen silerken bir de Bismillah diye ne söyleyeceksin geçen bir hadiste, Timiz'de geçen bir hadiste bakın üç kere bunun yapılacağını söylüyor Peygamber sün üç kere bunu yapsın üç kere şöyle Silsin, aslında bahat artık yatan neyse onu silsin diyor. Ve kişi mesela diyelim kalktı, alemler bu hadislerden bunu da çıkardı. Adam mesela kalktı diyelim, bir 5-10 dakika sonra bile tekrar yatağına dönse bile yine Yine oraya Belki o 5-10 dakika içerisinde bile, bile yine oraya bir şeyler gelmiş olabilir. İnşallah geri kalan uyku araplarını, peygamber sazında öğrenmiş olduğumuz uyku adaplarını inşallah öbür inşallah anlatacağız. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salliyte ala İbrahima ve ala Ali İbrahim inneki hamidun majib. Allahümme bâlik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema bârakta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneki hamidun Rabbana taqabbal minna innaka enta samii'u al-alim wa tuba alayna ya maulana innaka enta tawaabu al-rahim Rabbana innaka samii'u استجب mujiidu al-dua istajib duaa'ana bir rahmetika ya rahman rahimin Allahumma tahhir kulubana min kulli emraad al-qalbi ya rabbal alameen Allahumma tahhir kulubana min al-riya wa min al-kibir wa min al-hasad ya rabbal alameen Allahumma nubil kulubana bil-ikhlas Allahumma bil ya Allahumma lana وإصرافنا إصرافنا في أننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا غفور يا تواب نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم انصرنا وانصر المجاهدين يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين اللهم أفرق على المجاهدين وعلينا صبرا يا رب العالمين Allahum ala kuffar al kabira nakil, nakil kürsüsü, kürsüsü Kur'an ve sünnetten, ve sünnetten. Nakil kürsüsü Kur'an, Kuran ve sünnetten hayata. hayata.